Hazreti Resul-ü Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraca teşrif buyurdukları gece birinci kat semada muazzam bir kürsü üzerinde nurani bir zatın oturduğunu gördü. Hemen Hazreti Cibril'den o nurani zatın kim olduğunu sordu. O da Hazreti Adem Safiyyullah'tır cevabını verdi. Efendimiz onun yanına doğru gitti. Hazreti Adem de Efendimiz'i karşılayarak musafaha ettiler. Hazreti Resul Elhamdülillahillezi Ce'ale li validen misleke buyurdu. Yani o Hazreti Allah'a hamdolsun ki bana senin gibi bir baba ihsan eyledi. Hazreti Adem aleyhisselam da Elhamdülillahillezi misleke diye mukabele etti. Yani o Hazreti Allah'a hamd olsun ki bana senin gibi bir evlat ihsan buyurdu dedi. Bunun üzerine Efendimiz Ey ceddim! Hak Celle ve Ala Hazretleri seni kudretiyle halk edip meleklerin omuzuna bindirerek semavatı gezdirdi. Ve seni bütün meleklere kıble edip secde ettirdikten sonra sana cennetimi mübah buyurdu. Hz. Adem aleyhisselam ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru söylüyorsun. Ben bu nimet ve lütuflara nail oldum. Fakat sen benden efdalsin. Zira Cenab-ı Hak sana beş haslet ihsan etmiştir ki senden evvel ve senden sonra hiç kimseye nasip olmamıştır evvela ben bir hata işledim Rabbin 200 yıl ağladıktan sonra beni mağfiret bulurdu fakat seni geçmiş ve gelecek bütün günahlardan masum yaratmıştır ikinci olarak beni cennete izzet ile koydu velakin zillet ile çıkardı fakat seni semavata tazim ve tekrim ile çıkarıp yine izzet ve şeref ile yere indirdi. Üçüncüsü ise, Beni Hak Celle ve Ala Havva'ya tezvic edip onun günahı ile cennetten çıkardı. Lakin sana Hatice'yi tezvic edip ibadet ve taatta bulunduğu gibi bütün malını da sana verdi. Dördüncüsü ise, benim evladımdan bin kişiden birisi cennete girip 999'u cehenneme girse gerektir. Lakin senin ümmetinden bin kişiden 999'u cennete gireceği açıktır. Beşincisi ise ben bir hata işledim. Cenab-ı Hak beni cennetinden çıkardı. Fakat senin hiçbir günahın olmayıp Enbiya'nın en eftarısın. ''Mahlukatın en şereflisisin.'' Cenab-ı Hak seni Kav-ı yükseltip ismini kendi ismine yakın yazdı ki miharatlarda ve minarelerde her gün nice kerre kelime-i şehadet okunur.'' diye buyurdu. ''Bu bağrı payine Alman cihanı ya Resulallah.'' ''Değişmem muhine heftu asumanı ya Resulallah.'' Duyunca makdem teşrifin sulb-i Adem değişti habbeye bağ cinanı ya Resulallah.